Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sonda kullananların abdesti ne zaman bozulur? Bu rahatsızlık erkek olsun, kadın olsun karşılaşılabilecek bir durumdur. Sonda takıldıktan sonra uç kısmına plastik bir torba takılmaktadır ve bu torba doldukça yenisiyle değiştirilmektedir. Yani idrarı gelen kişi her an bu idrarı bu torbaya istem dışı akabilmektedir. Yani abdest aldığında bir sonraki namaza kadar mutlaka bir idrar akıntısı olacaktır. Dolayısıyla abdesti her zaman bozulmuş oluyor. Her namaz için ayrı abdest alması en doğru netice olacaktır. Ee, eğer zorluk var ise, yani bunda da bir zorluk oluyorsa, e, yani her zaman abdest almak gibi bir durum söz konusu olmuyorsa, e, sonda değişimi e, abdest bozulması olarak da kabul edilebilir. Yani sonda poşedinin değiştirilmesi, dolduğunda değiştirilmesi idrar yapıyormuş kabul edilerek de abdest alınabilir. Yani böyle bir görüş de var. Ancak her namaz için abdest alınmasında fayda vardır. Eğer hastamızın buna gücü yetiyorsa her namaz için abdest alması daha hayırlı olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.